Csak Kainat, bugün 26 Nisan Salı, yıl 2016, ay 4, gün 117, Kasım 171, 1437, Hicri Recep 19, 1432, Rumi Nisan 13. Arıların doğurma zamanı, fırtına, gül ağaçlarının bakım zamanı, günün şiiri, yol. Bir gün bile uzak olma, gün uzun, gün uzun anlatamayacağım kadar... Trenler bir yerde uyuduğunda insanlar garlarda nasıl beklerse Öyle beklerim seni Bir saat bile gitme Gidersen uykusuzluk Damla damla birikir o saatte Ve bir evi arayan bütün duman Yitik yüreğimi öldürmeye gelir belki de Kırılmasın kumun üstünde görüntün Göz kapakların bensiz uçmasın Bir dakika bile gitme sevdiğim Bir an bile uzaklaşsan, dünyayı dolaşırım yalvarmak için sana. Ya dön, ya bırak öleyim diye. Pablo Neruda Günün Tarihi 80 yıl önce bugün, 26 Nisan 1936'da, Tanzimat Devri yazarlarından Sergüzeşt romanının yazarı Sami Paşazade Sezai, İstanbul'da 76 yaşında vefat etti. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çalak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Squirrel Not Zippers'dan Bad Businessman adlı parçayı dinleyerek başladık bugün programımıza şarkıda kötü iş adamı diyor. Şarkıda bir artalıkta bir adam dolanıyor. Yalanlar yayıyor ortada da kötü iş adamı. Ve yer altında tutmazsa işini her zaman böyle bir kötü el dağıtıyor herkese. Sattığına da dikkat edelim. Doğrudan cehenneme gidecek bu dilek kuyusunun dibi yok. Kötü iş adamı diye giden bir şarkı. Bunu neden çaldığımızı da şimdi... ...Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından anlamaya çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel yayın. Koca karı ilaçları. Postum gevrekleri. İnsanı mutluluk yolundan refah şehrine ve güneşin ışığına götürüyorlardı. Üzerinde yüzen kaymağın dini özellikleri vardı ve İlyas peygamberin helvası diye adlandırılması da boşuna değildi. İçindeki cevizlerse apandisite, tüberküloza, sıtmaya ve diş dökülmesine iyi geliyordu. 1883 yılında Profesör Holloway, sabun ve aloe vera bazlı, tanıtım kağıdında alt alta sıralanan 50 çeşit hastalığa karşı kesin şifa sağlayan bir ürünün reklamına tam 50 bin sterlin harcadı. Doktor Gregory'nin mide tozları, içinde Türk raventi, tavlanmış magnezya ve Jamaika zencefili sayesinde insanın karnını rahatlatıyordu. Kraliyet Tıp Akademisi üyelerince etkisi kabul edilen Dr. Vero'nun ovma ilacı ise nezleyi astımı ve kızamığı yok ediyordu. Dr. Stanley'in yılanlarla hiçbir alakası bulunmayan yılan yağının içinde gaz yağı, kafur, terebantin vardı ve romatizmayı öldürüyordu. Bazen romatizmaları da öldürdüğü oluyordu ama bu bilgi ilanlarda yer almıyordu. Bayan Winslow'un sinirleri yatıştıran şurubun içindeki morfinden reklamda bahsedilmiyordu çünkü onu üreten ailenin saygıdeğer gelenekleri vardı. Aynı şekilde Dr. Pemberton'ın sattığı beyin için ideal tonik Coca-Cola'nın isminde yer alan Coca sözcüğünün neyi ifade ettiğine de reklamda hiç değinilmiyordu.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 Evet, günün tarihine de bakacak olursak 1564'te bugün William Shakespeare oyun yazarı ve ozan Stratford upon Avon'da Warwickshire'de İngiltere'de vaftiz edilmiş tam ne gün doğdu bilinmiyor tahminde bulunuyor sadece bugün doğdu üzerinde tahminler var kuvvetli tahmin bu Ve üzerinde anlaşmaya varılan. Eben'le Ozan deniyor kendisine. Bardo ve Eben. 1937'de İspanya İç Savaşı'nda Gernika ya da Gernika e, o da e, İspanya'daki bir şehir. Alman Luftwaffe tarafından bombalanıp yerle bir edilmiş. O zamanlar roket yok. Uçaklarından atılan bombalarla bunun resmini de Pablo Ruiz Picasso, Birleşmiş Milletler'in ana salonunun duvarlarını süsleyecek harika bir tabloyla, Gernika tablosuyla süslemişti. Daha doğrusu süsleyecek o tabloyu yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali sırasında şeyden kaldırıldı o. Arka planda o şey açıklama yaparken, Amerika Savunma Bakanı Paul Birleşmiş Milletler'de onu, onu örttüler. Ama vardır bir Gern şey yani. Teknik bir aksaklıktan ötürü olmuştur muhtemelen. Gernika tablosunu örttüklerini bugün gibi hatırlıyorum. 1986'da bugün de e, nükleer kaza oldu. Ukrayna'daki Çernobil nükleer e, şeyinde tesisinde enerji santralinde Sovyetler Birliği o zamanki adıyla şimdi Ukrayna dünyanın en büyük nükleer kazasına yol açtı. Bu arada e, ilaç demişken, koca ilacı demişken, e, UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültür, kültürel mirasları listesinde e, yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali de şifa kaynağı kabul edilen Mesir Macunu'nun 476. kez halka saçılmasıyla beraber geçtiğimiz hafta sonu icra edildi. Ee, öğle ezanın okunmasının ardından törende düzenlenen törende 1. Mustafa, 2. Murat 1. Mehmet, 2. Selim 3. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman sırayla vatandaşları selamlamışlar ardından geleneksel bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partili e, milletvekilleri ve e, görevliler başta olmak üzere yaklaşık 5.5 ton e, mesir macunu insanlara saçılmış tepeden, balkonlardan Kulelerden. Böyle bir durumda söz konusuydu geçtiğimiz altı sonra. Macun'un şeyi de var mı? Kudreti artırıcı özelliği. Efendim hikayesi de şöyleymiş. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan. Bu arada Ekmelettin İhsanoğlu e, meclise yeni bir yasa tasarısıyla gelecekti. Ondan haberiniz var mı? E, Osmanlı hanedanlığının e, durumunun içler acısı olduğunu söyleyerek bir ülkenin kendi atasını bu şekilde bırakmamasını dile getirerek onlara maaş bağlanmasını istiyordu. Böyle bir kararla beraber gidecekmiş. Neyse bu arada aklıma geldi. Hatta olabilir. Ekmek için Ekmelettin sloganıyla Hanedan için Ekmelettin'e dönüş evet. olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne soralım. Onun adayıydı. On, on, onlar da bu arada ama iktidar partisiyle. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nden ama milletvekili oldu. İşler karışık senin anlayacağın. Evet efendim. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da hastalanıyor. Hastalığına çare bulunamayan sultanın yaptırdığı sultan camisinin Medresesinde başına getirilen merkez efendi bitki ve baharatla karıştırmından oluşan bir macun hazırlıyor. 41 çeşit baharat katıyormuş bunun içerisine. Bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan Diğer hastalara macun ve olarak verilmesini istemiş ve halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sardırılan macunun Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılması buyurulmuş. İnsanlar o günden bugüne kendini birbirlerine eziyorlarmış. Daha fazla devam etme çünkü Eduardo Galeano mezarında dönüp durmaya başladı şimdi. UNESCO diyor 476. Uluslararası Maser Macunu Festivali deniliyor. Padişahlar teker teker selamlamışlar. Bir de şey var biliyorsun. Nedir efendim? Yavaş için Lavaş. Lavaş için Yavaş sloganı vardı. Mansur Yavaş'ın seçimi için. Ha öyle mi? Ekmek için Ekmelettin'den sonra. <gülüyor> Ekmelettin İhsanoğlu. Evet. <gülüyor> Peki. Devam edelim. Lütfen gülümseyebileceğimiz de fazla bir şey yok ama biz bütün bu şeylerin korkunç şeylerin arasında gene sloganımızı yapmaya devam edelim. Ve gün haberlerine bakalım. Kilis çok önemli bir yer tutmaya başlıyor. Ya yani iki önemli haber var. Türkiye'den bir tanesi Kilisin aylardan beri Işidin hedefinde olduğu bazı gazetelerin manşetinde var ve kilisin saldığı, IŞİD saldırdığı, Işidin saldırdığı kilisede aileler çocuklarını kent dışına göndermeye başlamışlar. Üniversite öğrencileri kayıtları dondurmuş, yatırımlar erteleniyor, memurlar kentten kaçıyor diyor bir gün gazetesinin manşeti bu. Bugün Şam'da namaz kılacağız, mantı ülkeyi hedefe ne getirdi diyor. Ya burada provokatif olmaya gerek yok ama sonuçta böyle bir durum var. Yani kilise de düşündüğümüz zaman Türkiye'nin Suriye sınırı arasında yer alan kent, şimdiye dek adı pek duyulmayan bu mütevazi kent diye geçiyor Doğu Çevre'le de, Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterilmişti geçtiğimiz aylarda, Mart ayında. Çünkü nüfus, kilis nüfusundan daha kalabalık bir sığınmacıyı barındıran bir şehir olarak geçiyor. Aynı zamanda haberlerin içerisinde. Ve e, kilis belediye başkanı kentin sokaklarını donattığı afişlerle kilisin nüfusu 90 bin, 120 bin Suriyeli misafir ağırlıyor, kilis Nobel'i hak ediyor diye yazılar yazıyordu. Çok doğru. E, böyle bir durum söz konusuydu <gülüyor> kiliste ama yakın zamanda pat, ger gerçekleşen bu işitli Suriyeli muhalifler arasındaki çatışma doğrudan Türkiye'nin hedef alınmasıyla e, vuku buluyor gibi duruyor bugünlerde. Yapılan açıklamalar ilginç ama. Evet. Açıklamalar çok ilginç ama bir şeyden de o açıklamaya hakikaten geçmeden şeyi de söyleyelim. Ee, IŞİD'de IŞİD mi artık kimin saldırdığı konusunda da rivayet çok da muhtelif değil aslında biliniyor. Fakat esas olarak şeyi söylememiz lazım. Gerçek anlamda bir sessizlik hakim. Kilis şehrine bir ölüm sessizliğinden bahsetmek mümkün. Bu şekilde çeşitli e, bazı gazetelerde de bunu görebiliyoruz doğrusu. Korku şehri halini aldı deniyor mesela. Yani, e, Suriye'den IŞİD'in attığı roketlerin hedefi Akilis'te büyük bir korku yaşanıyor. 3 ayda 17 kişinin can verdiği kentte Dün ölüm sessizliği vardı demiş Özgür Düşünce gazetesi mesela. Roket düşer korkusuyla esnafın ke kepenk kapattı. çocukların okula gitmediği göç alarmı verilirken de dün sınıra zırhlı askeri birlikler sevk edildiği ortaya çıkmış durumda. Kiliste pazar akşamı saatlerinde e, gene Suriye tarafından ateşlenen bir başka e, roket atar mermisiyle beraber 23 yaşındaki Suriyeli Fadıl Emin yaralanmıştı. Dün e, gelen habere göre ise bu kişinin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Evet, İnsanlar gerginmiş dediğiniz çok, gibi. Yani çocuklarını okula göndermeyen ailelerin çözüm bulunamaması halinde göç etmek zorunda kalacaklarını söyledikleri belirtiliyor. Çeşitli e, mülakatlar, röportajlar da var. Çünkü doğrudan okullara hedef alındığı, okullara düşen bombaların da görüldüğü bir e, yer olarak da geçiyor aynı zamanda kilis. Evet, e, Tabii ki o açıklamaları da şimdi geçebiliriz. İkincisi bir kere uzun süre e, oraya bir saldırı olduğu değil, doğrudan böyle bir takım mermilerin düştüğü gibi bir şey izlenim yaratılıyordu. İbrahim Kalın'ın açıklamaları biraz ilginç. Yani resmi bir açıklama beklerken bu o kadar kişinin hayatını kaybetmesinden sonra nihayetinde gelmiş. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın kiliseye isabet eden roket atar mermileriyle ilgili olarak bunun bilinçli olarak yapıldığı, yapılmadığı ya da yapılmadığı konusunda bize ulaşan bir bilgi yok demiş. Suriye tarafında kaotik bir savaş ortamı var. Bunun bir kısmı yanlışlıkla geliyor olabilir. Bir kısmı da atılmış olabilir. Bilemiyoruz demiş. Bunu bilecek olan kişi kim peki? İstihbarat servisleri vesaire bu işler için çalışmıyor mu? Hayır. Agag nişanı almış olan Acar muhabirlerden Suriye mi? Suriye'ye mi göndereceksiniz? Bir de. Yani nasıl istihbarat sahibisinin yapamadığı şeyi biz mi yapacağız? E öyle anlaşılıyor. Çünkü yani bu açıklama kadar gayri ciddi bir şeyi az, yani dünyanın en en ciddi olaylarından biri var. En azından kilisliler için, orada yakınları bulunan insanlar için son derece ciddi bir olay var. Hayatlarının merkezini. Şimdi şöyle bir açıklama geliyor Cumhurbaşkanlığından İbrahim Kalın'dan kilise isabet eden bir kere isabet eden diye de böyle rastgele düşmüş gibi bir ibare kullanmış Rock, roket atar mermileri yanlışlıkla geliyor olabilir bilemiyoruz. Yani bu hakikaten e, en azından e, tarihe geçmese bile günün sözü olabilecek nitelikte bir şey. Yani en çok bilmesi gereken senin de söylediğin gibi bunun bilinçli olarak yapıldığı yapılmadığı konusunda bize ulaşan bir bilgi yok Suriye tarafında kaotik bir savaş ortamı var bunun bir kısmı yanlışlıkla geliyor olabilir bir kısmı kasıtlı atılmış olabilir bilemiyoruz demiş bilemiyoruz dediği yanlışlık mı kasıtlı mı olduğunu bilemiyoruz dediği durumda 18 Ocak tarihinden bu yana 18 Ocak 2016'dan bu yana 45 roket atar mermisi katyusha bunlar Rus yapımı değil mi Çoğunluğu bildiğimiz. Vallahi kadar. bilmiyorum ki. Bilmiyorum. O, o yani bu, cumhurbaşkanlığı danışmanı bilmiyor. Ben bana bu soruyu soruyorsunuz ben de hiç bilemem. Nişanlıs sökücü söküp atacağım. bu böyle. İbrahim kalına takım o zaman istiyorsanız. 45 roket atar mermisi isabet ediyor 17 kişi ölüyor 62 yaralı var ve bilmiyoruz diyor. Çok yanlışlıkla atıl atılabiliyor olabilir. hadi biraz teknikten değinelim yani şeyden övünülmüyor mu avcumuzun içi gibi biliyoruz sınırları nereden neyin geleceğini vesaire gibi kimi zaman ortaya çıkan açıklamalar yapılıyor insansız hava araçları tepelerde dolaşıyor ve bu roketlerin bu roket atar mermilerinin nereden atıldığını ve ne şekilde atıldığı hakkında herhangi bir bilgi sahibi değil mi bu kadar teknik uzmanlığa rağmen bu cumhurbaşkanı bilmiyor ama hükümet biliyor mu bakalım şimdi hükümetten kim var Hükümetin sözcüsü var. Hükümet adına Numan konuşan kurtulmuş. Numan Kurtulmuş. O da Manisa'daydı şenlikte. Mesir'de? Galiba evet. İşte mesirleri de üzerine ne, ne, serpiliyor muydu? Neydi? Terim neydi? Mesirleri üzerine fışkırtmak serpiliyor muydu? <gülüyor> bir şey söyledim. Unuttum. <gülüyor> e, ya Kurtulmuş da diyor ki Suriye tarafında şu an bir devlet kalmadı diyor. Bak hükümet ne diyor diye sual edecek olursan cevabım o. Oradaki ceryan eden olayların her birisi birden fazla tarafı ilgilendiren işlerdir demiş. Suriye anladım. tarafında devlet kalmadığı, kiliste yaşayan insanlar tarafından da dile getiriliyor. Evet. Bir kısmı uluslararası ile yapılacak işler bir kısmı da ülkenin kendi atacağı adımlardır demiş ve günün İkinci sözünü ifade eden devlet adamı olmuş. Bir kere daha Türkiye'nin bazı tezlerinde ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor demiş. Bunu kilislilere söylüyor. Biz çok haklıyız diyor. Kafalarına ro roket atılan ve ölen kilislilere Bunu kilislere mi söylüyor? Emin misiniz? Bize söylüyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylüyor doğrudan. Cumhuriyet Halk Partisi de yanıt veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz... Kiliste can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütü IŞİD roketlerine Türkiye'ye yönelik bir saldırı olduğunu söylemiş. Yılmaz, bir kent sürekli roketle vuruluyorsa bu bir saldırıdır. Angajmana gerek yok. Sen devletsin ve toprağın saldırı altında gerekli önlemi almalısın. Sınır ötesi operasyonlar dahil her türlü tedbiri almak Türkiye'nin meşru hakkıdır ifadelerini kullanmış. Yani girelim diyor öyle mi? Şey, Suriye'ye girelim, girelim mi? Allah girelim demiyor. Ee, diyor ki her türlü önlemi almak, tedbir almak. Türkiye'nin meşru hakkıdır diyor geri aldım çözümü hep beraber bir şey olmuş hep beraber mesir macunu serpmekte fayda var kilisin sorumlusu kim peki kilise düşen hayır atılan bombaların sorumlusu kim diye soruyor Nazlı Alacak da bugün yazmış ''Mit tırlarının peş peşe yakalandığı günlere gidelim, filmi geriye saralım.'' diyor. Bu operasyonları gerçekleştiren ve şu anda cezaevinde bulunan Adana savcısı Özcan Şişman ifadesine bakıp hafızaları tazeleyelim demiş. Ee, Özcan Şişman uyarmış Adana savcılığını. Kilis üzerinden Suriye'ye geçecek silah yüklü tır demiş. Mohamed'deki sorgusunda da demiş ki bu bölgenin ışit kontrolünde olduğunu bildiğim için ciddi almamız gerektiğini düşündü. İhbarla tır ve öncü aracın plakaları da uyumluydu diyor. Böyle gidiyor. O günlerde de Adana'daki Sabancı Camii'ne ve Çakmak Plazaya da bombalı saldırı yapılacağı yolunda duyurular almıştık diyor. Hı hı. Bu şahısların Reyhanlı benzeri bir saldırıyı burada gerçekleştirilmesinden endişe ettik. 7 Kasım'da ele geçirilen tırdaki aramada tırın malzeme yüklendiği depoda binin üzerinde füze başlığına benzer montesi tamamlanmış. içine barut konulmamış ancak savaş mühimmatı olduğunu tespit ettiğimiz malzemeye ulaştık diyor savcı. Bağlantılı birkaç kişi yakalandı tır sürücüsü ve depodaki kişiler faaliyetlerinin devletin bilgisi dahilinde olduğunu söylediler. Bilmiyoruz demişti ya. Evet kalın mı söylemişti bilmiyoruz diye evet İbrahim kalın Evet burada devletin bilgisi dahilinde olduğunu söylemişler bu mahkemedeki ifadesi Özcan Şişman'ın Adana üzerinden Reyhanlı sınırında Bükülmez köyünde sınır karakol noktasına oraya malzemeyi yıktık Konya'dan benzer bir yük aldık diyor ve Suriye tarafından gelenler aldı demiş sonra Reyhanlı çıkışından itibaren de bazı kamu görevlileri kendilerini refakat etti demiş Orada kimlerle nerede buluştuğunu anlattı. Şahsa tutuklamasından bir ay sonra yer gösterme yaptırdık. el ahrar Şam terör örgütünün binası vardı. Muhimmatı yıktığı yerin. Yalnız terör örgütü yıkıyor. olarak Türkiye tarafından nitelendirilmiyor Ahrar Şam. Ha, o zaman mesele yok. Ya, dünya Doğru. genelinde de nitelendirilmiyor terör örgütü tarafından. Suriye rejimi tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Ama diğer e, ülkeler tarafından terör örgütü olarak nitelendirilmiyor. Rusya tarafından da terör örgütü olarak nitelendiriliyor diyebiliyorum evet. ben. Yani sonuç yani olarak... Yani orada terör örgütü dediğiniz zaman kime karşı bir terör örgütü, uluslararası bir konvansiyon var mı diye de sormanız lazım. Lazım evet. E, Türk Silahlı Hı. Kuvvetleri bu arada IŞİD'e ait bir füze rampasını imha ettiğini söylemiş. Ama yani Ilıcan son kilisin sorumlusu kim yazısına sonuna bakarsak... Kilise atılan bombalarda radikal İslamcı örgütleri eleman ve silahla besleyenlerin hiç sorumluluğu yok mu demiş filan böyle bir durum var. Evet. Ama çözülecekmiş galiba bu durum. Evet. Nasıl çözülecek? Amerika Birleşik Devletlerinden ateş istenecekmiş. Ateşiniz var mı diye soracakmış. Ama cehennem ateşi. Gördünüz mü haberi? Gördüm. Radikal Bile İslam. İstiridim. Evet. Radikal İslamcı terör örgütü İshid'in attığı roketler ölüm, korku ve panik ve tepkilere neden olduğu kiliseyle ilgili yeni bir strateji devreye sokulmuş. İshidli teröristlerin roketleri araçlara monte eden monteli katliş olarak atması üzerine hükümet Amerika Birleşik Devletleri'nin İncilik'te konuşlandırdığı cehennem ateşi Hellfire füzeli, füzesi yüklü olan e, insansız hava araçlarını daha etkin kullanmasını isteyecekmiş. Kendilerinden rica edeceklermiş pardon Hellfire e, cehennem ateşinizi alabilir miyiz diye. E, bu da son çözülmüş. Sorun hava müdahalesiymiş. İncilik'te 4 predatör varmış. Bunlardan e, gerekli müdahale istenecekmiş. Tabi bunun ucu geldiği zaman artık ne kadar korku dolu anlar yaşayabileceği Türkiye'den de aynı şekilde Görülebilir. Evet, bu yani çok büyüye, büyüme istidadı gösteren, eğilimi gösteren bir hadise olduğunu söylemeliyiz. Benim yani. sorum şu, biraz radikal bir soru olacak ama mesela işit militanın attığı roket doğrudan bütün IŞİD'i bağlar mı? Bağlamaz. Mesela Ensar Vakfı'nda gerçekleşen bir suç bütün Ensar Vakfı'nı bağlamıyorsa ya da aynı şekilde dün e, Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamaya göre... E, Ankara gücü, Trabzonspor Ankara gücü, Ankaragücü Ankara gücü ve Trabzonspor Fenerbahçe maçlarında yatan şiddetle alakalı olarak yapılan davranışlar, daha doğrusu Trabzonspor maçında yapılan davranışlar doğrudan Trabzonspor taraftarlarını bağlamıyorsa, işedin yaptığı bu saldırılar da niye işedin diğer militanlarını bağlayacak? Cevap veriyorum. Sonuçta kurumlarada bir bağ kalmıyor değil mi? Yapılan eylemle beraber burada. Cevap veriyorum. Bilmiyorum. Nasıl oldu? Anladım. Kim biliyor ki? Cumhurbaşkanı danışmanından baş danışmanından esinlendim bu cevabı verirken dersimi iyi çalışmış mıyım? Tabii efendim bizim hattımız diye bunu söyleyebilmek. Evet peki ara kişilerin verelim, yaptığı şeyler kurumları bağlamıyor. Kimliyle beraber kilis çıkışında bir de yeni şöyle ilk yarım saatten sonra ikinci yarım saatte sür ne edeceğim şeylerden bir tanesi. Amerika'nın Suriye'ye 250 asker daha göndereceği haberi var ki... ...dehşet verici haberlerden bir tanesi bu. Özel kuvvetler askerlerinde bulunduğu... ...Amerikan personeli Suriye'ye görevlendirilmesini onaylamış. Seymour Hersh ile konuşmuşlar demokrasini aldan... ...ve dehşete kapıldığını söylüyor. Çünkü bu iş çok büyüyebilir demiş. Ayrıca Seymour Hersh ile aynı konuşmada... Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın Suriye'deki 2013 sarin gazı e, saldırılarında e, rolü olduğuna dair verileri var. Bu arada Şam'da Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarındaki hastane bombalanmış. Onlarca masum insanın canı alındı diye açıklamalar var. Suriye Başbakanı Vali Nadir Halki de e, Rusya ile Suriye arasında 850 milyon avroluk e, bir altyapı anlaşması imzaladıklarını söylemiş. E çok... Ne verecek mesela Suriye? Suriye rejimi yani bir şey yapılması lazım, bir anlaşma, alışveriş olması lazım değil mi? Evet. Ne verecek? Ne kaldı? Şam'ın şekeri verir belki. Açık kaste. Another one. Talking Blues, U uykuda gezenlerin türküsü gibi bir şey. Sleep Talking Blues, Gert Gertrude Bridget aslında ama herkes May Rainy diye, Ma Rainy diye biliyor. Rainy ana, 1886'da bugün doğmuş yani yaşasaydı 130 yaşında olacaktı. 1939'da kendi tarihte hayata veda etmiş kendisi e, ilk bilinen Amerikalı profesyonel blues şarkıcılarından biri ve bu kayıt yapan bluesları kayda alan ilk kuşağın önde gelen şarkıcılarından biri ve kendisine Mother of the Blues bluesun Türklerin anası diye de biliniyor. E, Yani çok önemli etkisi olmuş bu türünün, janrının geliştirilmesinde ve Bessi İsmet gibi çok büyük bir buz ustasına da örnek olmuş. Onların kariyerlerinin de yolunu açmış biri. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet Açık Radyo'dasınız. 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Sen mesir macunlarını serptin mi? Neydi hadise? Serpmekti herhalde serpiştirmek ya da tamam bakıyorum <gülüyor> evet yani Suriye'ye yeni 250 asker göndermesiyle bu işi halledeceğiz herhalde şimdi oradan geçeceğimiz başka şiddet olayları da var özellikle de Bangladeş'te felaket şeyler oluyor Bir de IŞİD'in saldırısı var. Onu da söyleyelim. Somaliye ilk saldırısını geliştirmiş. Ölen ya da yaralanan olduğu bilinmiyor ama böyle bir siyahlı patlayıcılarla saldırı yapıldığı zaman herhalde böyle bir şey olması çok mümkün ama açıklama gelmemiş. BBC Türkçeden de baktım. Öyle bir şey gözükmüyor. Örgüt bombalı saldırıda başkent Mogadishu'daki Afrika Birliği askerlerine hedef aldığını öne sürmüş. Evet. Şam'da da Seyde Zeynep Türbesi yakınlarındaki hastaneye bombalı saldırı Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'dan geliyor. Diabya kentinde meydana gelmiş bombalı saldırı İngiltere merkezde Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bunun burada 8 kişinin öldüğünü duyurmuş daha önce bu türbe yakınlarında düzenlediği bir dizi saldırıda 134 kişinin ölümüne yol açmış. Ocak ayında bir başka saldırıda da 70 kişi. Orası bir mezbaha gibi bir yer anladığımız kadarıyla. Bangladeş'teki durumda şu. Ülkenin önünde gelen eşcinsel hakları savuncusu ve ülkenin tek lgbt'yi dergisi Eropa'nın editörü Jules Manan, Manan dakikadaki evinde uğradığı palalı saldırıda Hayatını kaybetmiş, öldürülmüş. Evet ee, eve kuryeci kılığında girmiş. Polis saldırıda evde Dar. bulunan bir kişinin de e, daha öldürüldüğünü bir kişinin de yaralandığını duyurmuş. Yani iki kişi öldürülmüş bir kişi yaralanmış. Daha önce de bir öğretim üyesi akademisyen Reza-ül Kerim Sıddık da aynı şekilde palalı bir saldırıda öldürülmüştü. Orası da bir ayrı bir mezbahaya dönmüş, dönmekte. Giderim, geçen ben geçen ben yılın de. Şubat ayından bu yana birçok laik blok yazarı, ateist, siyasetçi, eylemci ve azınlıktaki dinli grup mensupları öldürülüyor. Ee, barbarca öldürülüyor. Arkadan saldırılarak palayla kafalarından kesilerek öldürülüyor. En kalleşçe metotlarla öldürülüyor Bangladeş'te. Ve artık e, işlediğinde bu olayları üstlendiğine daire de haberler gelmeye başlamış İslam Devleti'nin. Evet, Nusaybin'de de... PKK'ların bir binaya yerleştirdiği patlayıcının infilakı sonunda bir askerin öldü. 6 askerin yaralandı. Sabah saatlerinde ilçede gerçekleşen başka bir saldırıda da 2 asker şehit oldu. 2 asker yaralandı diye haber var. Bu da El Cezire Türk'ten ama Doğan Haber Ajansı kaynaklı. Böyle bir durum var. ...göçmen meselesinden bir... ...şu sıralarda beraber ne oldu peki şey... ...göçmenler meselesi? Nikil'deki durumdan bahsediyorsunuz? Evet, oralarda anlaşma uygulanıyor mu? Ee, yok ama şu anda... E, ...Avusturya ve İtalya arasında bir gerginlik var. Geçtiğimiz hafta sonunda İtalyan aktivistler... ...göçmen hakları savunucuları... ...sol parti e, temsilcileri... ...ve destekçileri... E, ...Avusturya'nın... Göçmenleri İtalya'ya sınır dışı etmesine dair bir etmes, edeceğine dair bir e, protesto gösterisi gerçekleştirdi ve polisle çatıştı. Bu aralar sıcak bölge İtalya ve Avusturya sınırı olarak geçiyor. Evet, Avusturya'nın yeni e, cumhurbaşkanı adaylarından birinin de belinde silahla dolaşan bir neo Nazi, neo faşist olduğunu da söyleyelim. Hitler'in memleketinden geliyor ne olsa kendisi. Ve e, çok Eylem, büyük protesto gösterileri de düzenliyor onlarda aşırı sağcı e, mitinginden e, Avusturya Özgürlük Partisi'nden bahsediyoruz değil mi evet. Avusturya Özgürlük Partisi Genel Başkanı Christian Heinz Strah e, konuşmasını insani mülteci e, e, mülteci politikası platformunun protestosuna dönüştürmüş. E, polis ve güvenlik polisin güvenlik önlemleri aldığı e, bir protesto gösterisi gerçekleştirmiş ve gözaltına alınanlar var. İstemiyorlarmış. Evet, o seçim meselesini çok panarcılık diyorlarmış. Göçmenler için mi? Evet. Evet, bu e, Avusturya'daki seçim hikayesini e, zaten e, birazdan Sırbistan'daki gün sonuçlarla birlikte Ahmet İnsel'le konuşma fırsatı bulacağımız için onu şimdilik e, burada bırakalım bir tabancalı adayı ve şeye geçelim adamın adını hatırlamayacağım Norbert Hofer evet onu Ahmet'in sele bırakalım fakat şey ilginç Avusturya'nın bu aşırı sağ partisinin ortalığı baya karıştırabileceği yolunda da ilginç analizler de geliyor Guardian'dan filan da var onlara bakarız Bu arada biz şeyle ilgilenelim biraz. Şimdi büyük bir şiddet olayı da şeyden baş gösterdi. Yani tipik bir deyimle yeşil zahalarda şiddet diye. Ama her türlü ırkçılığın, ayrımcılığın, kol gezdiği bir yer halini aldı. Öncelikle Trabzon'dan bahsedelim ama Ankara'da da Ahmet sporlu yöneticilerin linç edilmek istenmesi daha vahim olayların habercisi diyor. yerine Bakış Gazetesi'nin manşeti bu. Şiddet kazandı diyor. Hakikaten de bütün dünya medyasında da büyük bir, bir hafif bir dehşetle de karşılandığı anlaşılıyor. Çünkü hiç başka e, yerlerde önü alındığı düşünülen olaylar Şimdi Türkiye'de ciddi şekilde patlak veriyor. Yani bir taraftar gidiyor ve hakemin üzerine çullanıp Trabzonspor'da öldüresiye dövüyor. Yani evet, evet. Bunun fotoğrafları da dört bir tarafta şey yayılmış yani şiddetin kullanıldığı bir şey. Şunu da söylemek lazım. Bu sadece Trabzonspor'a özgü bir durum değil. Türkiye'de oynanan bütün müsabakalarda profesyonelinden amatörüne kadar şiddet kol geziyor. Dün gelen bir haber var. Ee, Şırnak Spor, Silopis Spor arasında oynanan maç bitiminin ardından kaybeden takımın e, oyuncuları saha içerisinde çıkardıkları kramponlarıyla beraber hakeme saldırmak istemişler. Diğer oyuncular tarafından güçlükle durdurulmuşlar. Ya Amatörde de böyle, profesyonelde de böyle, birincilikte de böyle, e, birinci amatörde de böyle. Pek bir fark yok yani şiddet ortamı futbol içerisinde kol geziyor. Yalnız futbolla da sınırlı değil şüphesiz ama yani şimdi çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Hangisiyle e, öncelikle başlayalım? Ahmet Spor'la başlayalım. Ankara gücünün iki bir yenildiği maçın ardından protokolde Ahmet Spor'lu beş yönetici darp edildi. Bunun şeyleri de çıktı. Görüntüleri, Görüntüleri de insan hakikaten... İnanmakta güçlük çekiyor çünkü protokolde oturan Ahmet yöneticileri var davetli onlar. Maç 1-1 devam ederken Ahmet 85. dakikada 2-1 öne geçmesinin ardından protokol türbünde bulunan Ahmet Spor yöneticileri saldırıya uğruyorlar. Evet ve T24'te bir haber var mesela Ahmetspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş ikinci golümüzden sonra 30 kişilik bir grup bize tekme tokat saldırdı diyor ve gerçekten bu görüyoruz bunu. Aralarında kim varmış? Kim var? Güvenlik görevlileri de varmış. Yani başkent Ankara'da. Ekip çalışması yani. E, öyle de denebilirim. Başkent Ankara'da. Başkent Ankara'nın adını taşıyan bir takım. Başkanı da dahil aralarına güvenlik görevlisi, polisi korumakla görevli misafirleri olan Özel rak rakip mi? takımın şeyini yöneticilerini protokolde olan tekme tokat saldırıyor. İki buçuk metreden düş, merdivenden atılan bir, birisi var. Görünüyor. Neden? Maç birbir bir devam ederken iki bir öne geçtikleri için seviniyorlar. O evet. yüzden saldırıyorlar. Evet. Gol atılmış çünkü. Yani. Gol atmanın Ama şey bir var. şey değil yani. Bütün Ankara e, gücü, Ankara gücüne mal edilemez bu durum. Oradaki yapanların sorumluluğunda da bir şey. E, sorumluluğunda olan bir saldırı diyebiliriz evet, değil mi? Tabii. Evet. Aynen. Ankaragücü maçı sonrası demir çubuklu saldırıya doğru. Demir çubuklu, demir çubuklu evet. Ahmet sporlu bir yönetici iki buçuk metreden düşüyor, üç yöneticinin burnu kırılıyor, burnu kırılıyor üç yöneticinin, bir yöneticinin de beyin sarsıntısı geçirdiği. Yani. Yöneticiler vardı değil mi şeyin Ankaragücü'nün burada? Evet. Onlar da saldıranlar arasında yer almış. Ama aynı zamanda da e, tasvip etmediklerini de söylemişler. Yönetim kurulu evet. olarak asla tasvip etmediğimiz ve mümferit gelişen olaylar esnasında Ankara Gücü Aa, olarak... Aa, olaylar. E, olayın ve daha sonra büyümesi için gerekli müdahale yapılmış ve olaylar yatıştırılmıştır denemiş. Kendileri de mümferit olarak gördükleri bu olayı e, tasvip etmediklerini söylemişler. Bunu konuşacağımızı konuşmamıştık Ahmet İnselli ama mümferit olaylar onun hemen ilgilendiği konulardan biridir. Belki sorarız. Düşünsene, birini dövüyorsunuz. Hiç doğru değil bu yaptığım diye vurmaya devam ediyorsunuz. Bu mümferit bir olay diye. Burnunu kırıyorsun ayrıca. Demir sopayla değil mi? Demir evet. çubuklarla. Ee, şimdi evet. Bu böyle. Burada biraz ayrımcılık var galiba. Kürtleri de sevmedikleri sonucuna vardım ben. Sen ne dersin bilmiyorum. Hem abi. döverler hem severler. Aa, evet. Doğru. A Ali, Ali Cenap. Evet. Büyük bir tek millet, tek devlet, tek adam yok. O, o yoktu. Tek bayrak, tek dil. Ve tek lider. Neyse bir şey işte tek. Teke. <gülüyor> Trabzonspor Başkanı'nın açıklamasını da çok beğendim. Ne demiş efendim? Ee, olaylar provokasyon izleri taşıyor demiş. Nasıl? Hiç değilse bir fikri var yani. Ne, ne olduğunu bilmiyoruz. E, ortaya çıktığını bilmiyoruz. Yanlışlıkla da olabilir şeklinde bir İbrahim Kalın açıklaması yapılabilirdi. Ama bu bir sabotaj ve kelaj. Durum kelaj yani çünkü demiş ki... ...bu akşamki olayların ben sıradan olduğuna inanmıyorum. Bu olay muhtemel bir provokasyonun izlerini taşıyor demiş. Nereden görmüş izlerini? Nereden görmüş izlerini? Çünkü... Olaylar olurken sonradan defalarca baktığım kamera görüntülerinde ciddi bir şekilde tedbirlerin alınmadığını gördüm. Hı hı. Tedbirlerin alınmasından sorumlu olan kişi konuşuyor. Dikkatini çekelim. Evet. Trabzonspor kulübü başkanı konuşuyor. Tedbir alınmamış. Büyük üzüntü duydum demiş onlar. Ve futbolla ilgili fazla konuşacak bir şey yok demiş. E, hep birlikte bir başka şeyi görmüş olduk demiş. Bak ikili görüntü var. Şaşı bak şaşır hmm. vaziyeti var. Biz gerçekten üzgünüz demiş. Spor alanlarında yaşanan hiçbir hadise sonuçta şiddete dönüşecek bir noktaya vermesine meşru kılmaz. Bizim e, bu olay provokasyonun izlerini. Bu şehir bu takım buralara çok büyük emeklerle geldi. Arkasında milyonlar oldu. Bak burasını beğeneceksin. Mesir bayramı gibi. Gözyaşı oldu Gözyaşının sevinçten ve üzüntüden sel olduğu... Gerçekten olağanüstü bir tarihin yazıldığı kulüpten bahsederken demiş. Arada hakemin üzerine çundanıp döven, pataklayan bir taraftar var. Şey, Kalecinin, kaleci ve kaptanın da anasını avradına sövüyorlar. Geçen senede e, Fenerbahçe kafilesine açılan ateşi ve bulunamayan failleri de unutmayalım lütfen. Öyle bir şey mi olmuştu? Siz unuttunuz galiba. Tamamen. Hafıza deli işte. Ama planlı bir şey olabilir. Sonuçta daha geçmişine baktığınız zaman bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da bıçakla gittiği ortaya çıkmış fotoğrafları var. Yapmamıştır. Daha önceden kim olduğu ve bıçakla girdiği bilinen bir kişinin aynı şekilde bu maça sokulabilmesi de yani gerçekten bu olayın bir planlı programlı bir hareket olduğunda insan hayatına getirmiyor değil. Ama önlemleri kim alacak o kısmını bilmiyoruz den O M'den bahsediyoruz 17 yaşındaki. 17 yaşındaki o, o taraftar serbest bırakılmış. Tutuksuz yargılanmak üzere. Hakemi gözaltına almışlar mı? Bilmiyorum daha. iyi bir soru bu. Bakmalıyız. Yeterince bilgi yok. <gülüyor> tahrik <sayayım>. etti diye. <gülüyor> evet. Olabilir mi? Olabilir. Haftarı tar tahrik ettiği gerekçesiyle. Hakemden de özür dilemiş ama aslında. Sınır dışı edilmesi falan <gülüyor> söz konusu olabilir mi? Kim de dilemiş? saldıram mı Trab döven mi Trabzonspor başkanı başkan. Özür dilememiş de üzüldükten geçmiş olsun demiş. Hakemimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aa çok çok iyi bir açıklama var. Aa, en önemli yerini can alıcı yerini kaçırdım. Ben de bir hekim olarak kendisine gittim, gördüm. Çok önemli bir şey olmadı. Ama şaka gibi. Ya. En küçüğü bile olsa bunu tasvir etmemizin mümkün olmadığını ifade edeyim. Daha önce şeyi de hatırlıyorsunuz. Standa tutulan hakemleri mi? Evet. Ne kadar tutulmuştu? Dört buçuk saat. Dört buçuk saat. Ve Cumhurbaşkanı kurtarmıştı. O eski başkanın zamanındaydı Trabzonspor'da. Bu başkan değişikliği oldu şimdi. Cumhurbaşkanı dört bu tırdı. tip hareketleri dengelleyebilir de mi acaba? Yani Türkiye futbolundaki böyle olayların görülmemesi için. Çünkü yurt dışındaki haber organlarına baktığınız zaman da oldukça büyük bir yer ayırmışlar. Trabzonspor'daki bu maçta hakemin uğradığı saldırıya dair şeye mi? provokasyon izleri taşıyan olan. evet aynen öyle belki de o yüzden Türkiye'nin yurt dışındaki imajını zedelemek için yapılmış bile olabilir bir tamam. fikri geldi şu ben anda ben de benim aynı fikirdeyim sana ee, bir ufak aga ödülü büyük ödülünü veremem ama bu da küçük bir nişan. nişancık evet, nişancık takıyorum Galatasaray forması giyen bir kişinin de formasını zorla çıkarılıp aynı maçta yakıldığını da biliyorsun değil mi Aynı maçta, evet. maçta e, Fenerbahçeli futbolcunun formasını hediye ettiği taraftarın elinden zorla formasının alınıp e, geri gönderildi, geri atıldığını biliyorum. Peki Tehdit hakeme de. saldıran OG'nin OM'nin pardon Trabzonlu taraftarın dayısının dediğini biliyor musun? Ne demiş efendim? Statta olsam yeğenim yapmasa ben yapardım. Bu tepki yalnızca yeğenimden değil Trabzon halkının yüzde sekseninden bekliyordum demiş. Bunun üzerine artık başka söz istemiyorum. Bunu geçiyorum. Hakemi dövmeye mi? Trabzon, Trabzon evet, evet. spor taraftarının yüzde Hakemi yere yaktırıp evet bekliyormuş. Ee, son olarak. Tabii. Gerçekten korkutucu değil mi? Yani yurt dışında bir hakemsiniz ve Trabzon'da maç oynamaya verildiniz. Gitmek istememeniz gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Güvenlik önlemlerine baktığınız zaman böyle Asla büyük bir derbide, değilmişim. böyle güvenlik açıkları ortaya çıktığı zaman yurt dışındaki bir hakem olarak gider gitmekte korkmaz mısınız? Takım oyuncusu olsanız mesela Trabzon'a gitmekten korkmaz mısınız? Türkiye'ye gelmekten korkmaz mısınız? Ya da Türkiye'de top oynamaktan, Türkiye'de spor yapmaktan korkmaz mısınız? Olimpiyatları alacağız hiç kimse elimizden Uf, bir alamaz. Bir de olimpiyatlar vardı değil mi? Neyse. Ee, bu arada e, şeyden... Kaybedenin dayak, kaybedenin tokat. <gülüyor> Amerikalı gazeteci David Lopeska havaalanından geri çevrilmiş... Yani Şikago'ya geliyormuş geri yollanmış. Yani 12 saatlik bir yola daha yollanmış. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'ye girişim engellendi ve Atatürk Havalimanı'nda Chicago uçağı için bekletiliyorum. Bu ülkeye girişim bir kez engellenince bu ülke için daha sonra yazacağım her şeye kuşkuyla mı bakılacak? Bu senin suçun değil Türkiye demiş. De bir fotoğraf yayınlanmış havaalanının camından bakıyor meydana. İstanbul Hava Atatürk Havalimanı'ndan girişim engellendi ve Chicago uçağına bindiriliyorum. Bu seni son görüşüm olmayacak Türkiye. Size olan sevgim derin. Türkiye'de tanıdığım hayat ve sevgi dolu insanlar sizlere çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kal İstanbul demiş. Neden böyle olmuş sence? Bilmiyorum açıkçası. Güvenlik meselesi. Güvenlik ben meselesi. Benim... Yani. Ahmet Kişinin güvenliğiyle alakalı mı, ülkenin güvenliğiyle alakalı mı? Ülkenin güvenliğiyle, her şey ülkenin. O zaman tamam. E, Ahmet Ahmetspor Başkanı'nın da açıklamasını unuttum. Eklemeyi çok önemli. Ali Karakaş e, bayağı şeyde konuşmuş, televizyonda çıkmış yenen Türk'te. E, ve e, saldıranlar kulüp yöneticileriydi demiş bizzat. Hepsini tanıyor. Ankaraspor Kulübü'nün yöneticileri ama müferit bir saldırı olduğunu yani. söyleyen kulüp yöneticileri kendileri saldırmışlar. Evet son olarak da Türkiye'den bir şey haberi verelim. Meclis Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman layıklık ilkesinin yeni anayasada yer almaması gerektiğini söylemiş. Ay bir. Ay bir biliyor musun sen? Hayır efendim nedir? İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği'nin İstanbul'da düzenlediği Yeni Türkiye konferanslarının kaçıncısında? Altı. Doğru. Aferin. Onda konuşmuş. Ve Yeni Türkiye konferansının altıncısında demiş ki Türkiye'de mevcut darbe anayasasının değişmesi gerekir. Ülkenin ismini değiştirmek gerekir mi peki bu durumda? Yeni Türkiye olarak Evet, Türkiye İslam Cumhuriyeti. Cumhuriyeti de atalım. Türkiye İslam Devleti TİT değiştirmek gerekir mi sonuçta laiklik çıkarıldıktan sonra ne olacak bir ek koymak lazım İslam Cumhuriyeti gibi İran'da ya da İslam Devleti gibi Irak ve Suriye'de bir isim koymak gerekebilir hilal çizeceksiniz böyle İslam Cumhuriyeti İran İslam Cumhuriyeti Irak, Irak Suriye Irakşam İslam Devleti Türkiye İslam Devleti ya da İslam Cumhuriyeti olarak bir isim değiştirmek gerekecek mi peki? Belli olmaz tartışabiliriz bizim değiştirmeden ne yap istersen bizim avluda da şurada tamam yeni ve dinici bir tanısa olmalı demiş bir türlü hani başkan çoğunlukta oldukları halde muhalefet seçtirememişlerdi diye başkan onun üzerine güzel bir şekilde adalet ve Kalkınma Partisi getirmişti E, laiklik gidiyor, dindar anayasa geliyor diye Cumhuriyet Gazetesi de bugün manşetten vermiş. Can Dündar da ayrıca 17-25 Aralık'taki e, yolsuzluk, hakaret ve küfürleri haberleştirdiği için de 28.650 Türk Lirası para cezasına da mahkum edilmiş. Ama e, Amerika'da Obama'dan, Kerry'den ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'dan da Uyarlama, şey, uyarılar gelmiş. Hem basın özgürlüğü, medya özgürlüğü hem de otoriterlik üzerine gelmiş. Türk... Benklik yoktur. Olmamalı demiş. Yani. Evet. Türkiye'de devam etmekte olan savaşla alakalı da KCK Eş başkanı Cemil Bayık konuşmuş. Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde Kandil Dağları'nda BBC muhabiri Yan Penal'ın sorularını yanıtlamış. Savaş Türkiye'ye yayılacak Amerika Birleşik Devletleri dahil Çeşitli e, koalisyon güçleriyle temasımız var diye konuşmuş. Bu haberin yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı'nın tarafından da BBC'ye bir eleştiri gelmiş. Neden konuşuyorsunuz diye galiba. Şeye sormuşlar bir de Numan Kurtulmuş'a ne diyorsunuz bu konuşma hakkında diye ne cevap vermiş? Bilemedin işte. Ne cevap vermiş? Son anda tam ona doğru gidiyordun 10 almaya. Burada ne ne demiş efendim konuş... merak ettim. Okumadım bilmiyorum. Okumadım bilmiyorum demiş. Takla alakalı konuşmuş Cemil Bayık'ta. Takım PKK ile alakası olup olmadığı konusunda takım PKK ile bağı yok demiş. Takın eylemleri durmuyor çünkü Türkiye'de korkunç bir savaş var. Bu koşullarda kim takın önüne geçebilir? Bu koşullarda tak eylem yaparsa toplumda sempati toplar tabii demiş. Takın yap sempati topladığı eylemlerden de bahsetmek gerekirse otobüs duraklarında havaya, insanları havaya uçurmak. Ve e, işe giden insanları bir şekilde öldürmek gibi eylemlerden sempati toplayacağını zannediyor Cemil Bayık böyle i̇lahi, eylemlerin. İlahi bayık. Herkes e, ayrı bir kafalarda evet. Evet şimdi e, çok güzel bir ses var elimizde onunla bitirelim. Lütfen. Şarkı değil ama bu da doğanın sesi. Daha doğrusu doğasızlaştırılmış doğanın bir sesine kulak vereceğiz. Avustralya'dayız. Queensland eyaletinde Kondamin nehri var. Nehrin suyu fokur diyormuş ve tutuşuyormuş. Avustralya Yeşiller Partisinden bir milletvekili nehirdeki bu olağan dışı hareketliliğe dikkat çekmek için çakmağını çıkartmış, çakmış ve bakalım neler olmuş. <gülüyor> Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Arkada Dijerudu mu çalıyor? Dijerudu çalıyor. Ona eklemişler filme. Bu BBC'den aldık bu haberi. Avustralya Yeşillah Partisi'nden milletvekili... E, ...çakmalı çıkarıp... ...nehre tutuyor ve... ...birdenbire elinden çakmak... ...filen de düşüyor. Çünkü... Alev alev yanıyor. Bütün nehirden bahsediyoruz. Hı hı. O da güzel Avustralya e, aksanıyla inanamıyorum. Nehir yanıyor diyor. Sonradan peki bu nehir neden alev alıyor? Günün son soru. birinci saatin son sorusu. Kaç puanlık? On. On puanlık. Fracking. Doğru. Aferin. On. Çok çok iyi. Evet, civarda fracking yapıyorlarmış ve <gülüyor> şeyi de var. Bu internet kötü oldu ya, insan kopya çekiyor. Öğrenci. Nehir hani... <gülüyor> Ay şimdi izliyorum da bildiğin nehir yandı. <gülüyor> çok çok acayipmiş. Evet, çünkü basınçlı e, su ve ilaç püskürtüyorlar. Ondan sonra da fracking'den gidiyor işte böyle oluyor. Teknenin üzerindeyken ölüm tehlikesi de atlattılar vallahi. Evet. İlginç öyle. bir görüntü. Nehir yanıyor. Dırısı başımıza. Açık, Açık gazete. gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın canım. Evet, öncelikle bu gene dünyadan bazı seçim, ilginç seçim haberleriyle bir ufak tur, ufuk tur yaparak başlarsak iyi olabilir. Avusturya'dan başlayalım istersen. Hayder'in partisinden önemli bir gelişme oldu. Aşırı sağ tabancalı adayı birinci geldi diye haberler vardı. Ne oluyor? Cumhurbaşkanlığı seçimleri söz konusu olan. Evet. Avusturya'da Cumhurbaşkanı daha çok protokoler görevi olan bir, bir kurum, bir kişi. Gerçi silahlı kuvvetlerin başkanı aynı zamanda başbakanı atayan kişi ama oluşmuş gelenekler zaten birinci gelen partiyi ye cumhurbaşkanının başbakanlığı önermesi ne dayanıyor çok istisnai durumlarda da <gülüyor> hüküm meclisi feshetme yetkisine sahip ama onun dışında başka bir yetkisi yok ama bugüne kadar da zaten meclis feshetme yetkisini kullanmamış. Cumhurbaşkanı daha 1945'ten beri Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugüne kadar iki partinin tekelinde geçerdi yani 1945'ten bugüne kadar bu son seçimlere kadar iki şu anda 8 senedir koalisyonu yürütmekte olan iki ana Parti Avusturya siyasetin iki ana Partisi yani Hristiyan muhafazakarlar ve sosyal demokratlar ki şu anda koalisyondalar iktidarda Ee, dönüşümlü olarak neredeyse e, Cumhurbaşkanlığı'nı paylaşırlardı Ve seçimlerde önemli olan bu iki partinin toplama %80'e falan yakın olurdu Bu seçimlerde büyük bir değişiklik oldu Ve e, e, aşırı sağcı adı e, Avusturya Özgürlük Partisi olan aşırı sağcı parti Hayder'in e, ölmüş olan Hayder'in partisi Parlamento meclis başkan yardımcısı görevini yürütmekte olan ve Özgürlük Partisi'nin lideri değil ama pek o kadar tanınmayan genç 46 yaşında görevi olarak genç 46 yaşındaki beklenmedik adayı diyelim Norbert Hofer'i aday gösterdi ve çok ciddi bir alt üst oluş yaşanıyor şu anda Avusturya siyasel arenasında özgürlük partisi lideri birinci turda yüzde otuz beş oyların yüzde otuz beşini alarak %36'sını otuz altısını alarak hatta açık arayla birinci geldi açık arayla birinci geldi derken şunu özellikle belirtmek lazım hem sosyal demokratlar hem e, muhafazakar e, Hristiyan muhafazakarlar e, üçüncü bile olamadılar. Dördüncü beşinci sıradalar. İkisi de yüzde on bir nokta sekiz civarında e, oy almış durumda. E, ve e, nerede silindiler. Bir kere ikinci tura kalmıyorlar. Ve e, ikisinin toplamı neredeyse E, i̇kinci gelen e, adayın e, Oyları kadar ediyor İkinci gelen aday ise e, Eskiden Yeşiller, Parti, Avustur Yeşiller Partisi Avusturya Yeşiller Partisi'ni yönetmiş Şimdi e, o partinin yöneticisi olmayan Yeşiller Partisi'nin Desteklediği Bir e, emekli e, Profesör e, Bu e, emekli profesörün e, Handikaplarından bir tanesi e, Yaşı 72 yaşında Alexander Van van ee, ama e, önümüzdeki e, 22 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde e, sosyal demokratların büyük ihtimalle sosyal demokrat seçmenlerin e, desteğini bir de beklenmedik biçimde üçüncü gelen bağımsız bir aday var e, İgmar e, İmgrad -Kris. O da 69 e, alt, yaşında e, merkez e, pozisyonda olan bir aday Ona oy vermiş olanlar da büyük ihtimalle yeşilin, Yeşiller Merkez Yeşil e, Koalisyonu'na e, oy verecek ama e, büyük ihtimalle Hristiyan e, muhafazakar seçmenlerin bir kısmı önemli bir kısmı olabilir bu. E, Aşırı Sağ Parti'ye oy verep liderine oy verebilecekler. Unutmayalım 2000 yılında, 2002 ile 2000, 2000 ile 2006 yılları arasında Avusturya'da e, muhaf muhafazakar e, Hristiyan Parti Haydar'ın partisiyle yani Özgürlük Partisiyle koalisyon yapmıştı. Yani Özgürlük Partisi 2000 ile 2006 arasında iktidar ortağı olmuştu ve hatta bu 2000 başladığında Avrupa Birliği'nde büyük tepkiler yaratmış ve Avusturya'ya yönelik Yaptırımlar özellikle özellikle siyasi anlamda Avusturya'yı biraz cezalandırmak dışında tutmak önlemleri alınmıştı. 2000'lerdeki Avrupa Birliği herhalde şimdikinden çok daha hassastı aşırı sağ yükselmesine. Şimdi öyle şeyler hemen hemen hiçbir yerde artık uygulanmıyor biliyorsunuz. Macaristan, Polonya örneklerine bakarsak yani Avusturya'da da. Bir e, aşırı sağ e, partinin e, adayı Cumhurbaşkanı olursa ve arkasından da e, önümüzdeki 2018 seçimlerinde eğer erken seçim olmazsa aşırı sağ parti e, birinci parti gelirse ilginç biçimde maalesef hem Cumhurbaşkanının hem başbakanın aşırı sağ partiden olduğu bir Özgürlükler Avusturya'sı ile karşı karşıya. Evet. Partileriz. Burada ben de ufacık bir şey ekleyeyim müsaadenle. Yani şey çok ilginç. Hofer bir kere bir Glock tabanca taşımasıyla çok temayüz etmiş. Her tarafta elinde belinde silahla dolaşıyor kısmi bir sakatlığı da varmış daha önce bir paraşütçülük yaparken spor yaparken kan... daha çok parapan evet. yaparken kaza geçirmiş bir bir, bir ayağa sakat evet. evet ve ama çok ilginç bir şey söylemiş televizyonda yani 2018 seçimlerinden önce de dağıt parlamento ilave edebileceğini dağıtabileceğini işaretini vermiş Evet Ve çok şaşırırsınız bir cumhurbaşkanının ne yetkileri olduğunu görerek demiş. Bayağı, bunu hiç... söyledi. Evet. Bu tabii kendisine yönelik bir olumlu oy olduğu kadar olumsuz oy getirme ihtimali de var. Bu parlamentoyu feshedebiliriz. Bizim özellikle göçmenlerle ilgili programımızı hükümet uygulamazsa çok şaşırırsınız. İstifa, parlamentoyu feshedebilirim dedi. Evet. Maalesef Ee, Yeşillerin adayı da e, Avusturya'daki bu konsensüs geleneğini bozarak ben cumhurbaşkanı olursam e, seçimlerde e, e, Özgürlükler Partisi lideri yani Özgürlükler Partisi lideri Norbert Hofer değil Özgürlükler Partisinin lideri ni başbakan atamam dedi bu da çok tepki uyandırdı. Yani genel kurallara, geleneklere uymam lafı iki taraf için de geçerli bu yalnız söylediğim. Yani biraz evvel söylediğim gibi cumhurbaşkanı olarak meclisi feshederim şaşırırsınız lafı özgürlükler partisi, özgürlük partisi liderinin olumlu hanesine yazılmadı. Hatta oradan geri adım atmaya çalışıyor. Yeşillerin adayı da benzer şekilde e, atamam birinci gelse de atamam lafı onun da onun anesine yazılmadı bu Avusturya açısından ilginç bir e, ilginç bir gelişme e, diğer taraftan e, tabii ki e, bu adayın kazanmasındaki önemli e, faktör e, şey değil, iktisadi kriz değil. Çünkü Avusturya çok büyük bir iktisadi kriz içinde bunalan, işsizliğin çok arttığı, büyümenin e, yıllardır gözükmediği bir ülkede Tam tersine istisnai bir başarı ülkesi bile olarak tanımlanıyor e, Avusturya. Burada e, iki tane etmen e, ön plana çıktığı söyleniyor. Birincisi e, göçmen politikası, göçmen sorunu daha doğrusu. Göçmen Avusturya şu anda e, nüfusunun yüzde birinin yakın göçmenin 90 bin civarında göçmenin mültecilik mücacihatında bulunduğu bir ülke. Resmen Avusturya içinde. Yüzde bir nüfusun yüzde biri. Şimdiki Sosyal Demokrat Cumhurbaşkanı bu korkuyu arttıracak bir laf etti. Geçtiğimiz aylarda. Artık dedi Avusturya'da doğan Avusturyalıların çocuklarından daha fazla göçmen nüfusu giriyor ülkeye dedi. Bu Çok saçma bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir e, e, örnek ama e, o korkuyu Avusturya Sosyal Demokrat Cumhurbaşkanı da besledi. İkinci faktörde e, daha sosyolojik bir faktör e, diğer adayların hepsi 65 yaşın üstünde 80 yaşında olan aday bile var bir milyarder %3 aldı. Ee, Özgürlükler Partisi e, adayı ise 46 yaşında ve yapılan oylam e, yoklamalarda e, Özgürlükler Partisi'ne oy verenin %30'la yakını esas olarak kendisinin genç e, ve dinamik, glok tabancası bu dinamizme dahil mi bilmiyorum tabii onu ayrıca bakmak lazım Genç dinamik bir aday bulduğu için oy verdiğini söyledi. Diğer adaylar, örneğin Yeşillerin adayı 72 yaşında, e, Sosyal Demokratların adayı 69 yaşında, diğeri 60, e, 64 yaşında e, falan. Yani burada da bir e, faktör olarak e, dikkate alınması gereken bir şey e, adayların çoğunun çok yaşlı olması hiç e, Hiç e, önemsiz değil, özellikle bu tür kriz durumlarında. Evet, e, bak, yani bu endişe verici olarak karşılanmış çünkü sistemi de değiştirebilirler diye. E, tabii iktidar şu anda adayı'nın en güçlü olduğu ve belki de e, açığı kapatması çok zor gözüküyor ikinci tura kadar ama e, en güçlü olduğu e, konu. Tam da bu. Şöyle diyor Cumhurbaşkanlığı seçimlerini e, öz, aşırı sağ kazanırsa önümüzdeki başbakanlık seçimlerinde e, aşırı sağ birinci parti olarak e, yani pardon meclis seçimlerini aşırı sağ birinci parti olarak gelirse o zaman e, bütün güçler aynı partinin elinde toplanmış olacak bu çok büyük bir tehlikedir e, Avusturya demokrasisi diyor e, için diyor e, Alexander Alexander Van der Bellen ee, ve, e, ve bu nedenle de kendisinin e, seçilmesinin a, Avusturya'daki e, güçler dengesi açısından e, olmazsa olmaz bir gereklik olduğunu e, savunuyor. E, böyle bir tartışma bakalım 22 Mayıs'ta e, kat kadar e, partiler e, tavırlarını belirtecekler kimi destekleyeceklerine dair. Evet. Bir de Sırbistan'da e, bir... Sırbistan'da seçimler, erken seçimler oldu. 2014'te daha önce millet meclis seçimleri olmuştu, e, milletveki seçimleri olmuştu ve e, Sırbistan'da ilerici parti e, lideri, başbakan e, Aleksandar Vučić e, seçimlerden gene e, galip çıktı. beklendiği beklenen, beklenenin biraz altında bir başarı elde etti yüzde elli geçmesi bekleniyordu geçen 2014 seçimleriyle hemen hemen aynı oranda oy aldı yavaş yavaş seçim sonuçları herhalde artık bu akşam kesinleşir yüzde 48 virgül oy almıştı 2014'te şimdi bu sabah yavaş yavaş belli olan sonuç sonuçlara göre gene 48 25 48 elli arasında 48,50 virgül elli arasında Bir e, oy almış e, olması bekleniyor e, ama tabii ki bir e, kemer sıkma politikası da aynı zamanda özellikle e, IMF'nin e, kemer sıkma politikalarını uygulayarak e, ve bunları savunarak e, bu, bu başarı elde ettiği için Ee, bu tabii ki e, önemli bir başarı kendisi açısından bir güven yenilemesi. Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifini şiddetle savunan bir aday ama kendisi e, Milosevic'in e, yanında e, bakanlık yapmış özellikle 1996 hmm. e, e, 1900 e, 96-2000 arası yanılmıyorsam bakanlık yapmış ve bayağı ciddi milliyetçi, aşırı milliyetçi, büyük Sırbistan projesinin savuncusu bir figürken hızla 2008 yılında aniden tavır değiştirmiş, geçmişte hataları olduğunu iddia etmiş, kabul etmiş veya beyan etmiş. Ve e, İlerici Parti'ye, üyesi olduğu Radikal Parti'den ayrılıp İlerici Parti'ye geçmiş bir kişi Aleksandr Vucic. Ve e, e, ve 2008'den itibaren de hızla e, siyasal alanda e, öne çıkmış bir kişi. İşte 2012'de e, ilk defa e, seçimleri partisi kazanmaksına rağmen kendisi başbakan yardımcılığıyla yetiniyor. Ee, sosyalist e, parti liderini, e, pardon, evet, sosyalist parti liderini e, ne bırakıyor başkanlığı. Fakat 2014'te kendisi başbakan oldu ve e, batı e, iktidarlarının batı yöneticilerinin e, Avrupa Birliği içinde şu anda tek sevdiği birisi. Çünkü çok Avrupa Birliği yanlısı gözüküyor ama diğer taraftan da e, geçmişteki i e, aşırı milliyetçi, sızp milliyetçisi tavırlarını da bütünüyle bıraktığı, terk ettiği tam söylenemez. Aleksandr Vuch için 2015 yılında Saraybosna'da Serbniya katliamının anısına katılmak girişiminde bulundu. Bu önemli bir girişimdi kendisi açısından, ama alandan. Sırp Müslümanlar, pardon Boşnak e, e, Müslümanlar tarafından e, kovuldu. Kovuldu çünkü, değil mi? Reddedildi, evet. Çünkü e, Serebnika katliamından e, birkaç, e, soykırımından katliamdan birkaç ay sonra e, maalesef çok ağır bir e, söz söylemişti ve onu unutulmuyor tabii. Bir e, öldürülen bir Sırp için biz ...100 Müslüman öldüreceğiz demişti 1995 yılında. Evet hızlı değişiklikler olabiliyor politikacıların söylemlerinde ve eylemlerinde. Evet ama o hızlı değişiklikler bir müddet sonra o kadar hızlı oluyor ki... ...aynı hızla da geride dönebiliyor biliyorsunuz Evet diyorsunuz. öyle bir tuhaflık var. Çok popüler bir, popülist bir söylem üzerinden götürüyor... Bazı konularda Türkiye'deki e, Cumhurbaşkanı'nın e, tavırlarına benzer e, tavırlar sergilemiyor değil. Örneğin şöyle bir sözü beni, bana çok e, düşündürdü benzetme açısından. E, kendisine yönelik tabii çok eleştiriler geldiği için e, bana hakaret edildiğinde size hakaret edilmiş addederim diyor halk. Bir toplantıda örneğin 20 bin kişinin Olduğu bir toplantıda ee, Diğer taraftan Birdenbire e, kendisini e, Sırbistan'da e, bir, Max Weber'den e, ilham alarak Sırbistan'da e, protestan etiğinin Yerleşmesinin e, Kendisi tarafından gerçekleştirileceğini Bir tür böyle Mesyanik bir şeyle e, Dile getiriyor e, Hem Hem Bas, basın üzerinde cezai baskılar değil de e, öz, kendi kendine sansür yöntemlerini e, geliştirecek uygulamaları da e, gündemde. E, önümüzdeki günlerde biraz daha üzerinde durmamız lazım e, Sırbistan'daki gelişmelerin. Şöyle bir maalesef kötü bir e, veya rahatsızlık verici bir gelişme var. E, birkaç e, hafta önce e, Nisan başında Yugoslavya için Uluslararası ceza mahkemesi e, aşırı e, milliyetçi e, lider Vojislav Sesel evet. e, sin karar verdi? Evet. E, İnsanlığa karşı e, suç e, iddiasıyla yargılanıyordu e, bu mahkeme önünde ve e, Berat eder etmez de Vojislav Sesel lideri olduğu partiyle seçimlere girdi. Bu seçimlerde radikal partiyle ve bu seçimlerde %8 olarak meclise giren 3. parti olma durumunda. Bir savaş evet. suçlusu değilmiş yani. Böylece... Beraat etti. Evet, evet şimdi bir şey diyemeyiz. Mahkeme beraatine karar verdi. Ama kalıyor. yaptığı işler o kadar e, bu beraati belki berat kararını gerekçelerini bilmiyorum ama e, kendisi aşırı milliyetçi radikal Sırp milliyetçisi Demir ve olur. Rusya yanlısı. Şimdi Sırbistan'daki gelişmelerin içinde önemli olan da Avrupa Birliği yanlıları ile Rusya yanlıları arasındaki bir gerginlik söz konusu. Meclis'e de Rusya yanlılarının yüzde on beş civarında, dar seçimlerde yüzde on beş civarında oy aldığı tahmin ediliyor. Ee, Alexander e, Alexander Vučić de e, bu Bu ortamda hem Rusya'yı e, gücendirmemek, ürkütmemek hem de Avrupa Birliği'ne 2019-2020 e, aralığında e, daha kesin biçimde adaylığını e, kesinleştirmek e, amacıyla hareket ediyor. Sırbistan'da bu konuda bir destek var tabii ki kendisine. Evet. Peki Ahmet yani çok 4 dakikamız falan kaldı ama bir de şeyden bahsedebilir miyiz 1-2 dakika içinde? Bu dokunulmazlıklar, meclise bu hafta geliyor mu gelmiyor mu Türkiye'de o tartışma vardı. Bir de gene meclise gelen bir başka dokunulmazlık, bir başka cezasızlık. Bu da işte özellikle Güneydoğu'da görev yapmakta olan özel harekatçılara falan... E, Ekstradan yetkiler ve dokunulmazlık gibi bir bağışıklık sağlanması, cezasızlık gibi. Bu son konuyla ilgili hemen gireyim. Özel harekatçılardan ziyade Türk Silahlı Kuvvetleri Persimleri Türk Silahlı Kuvvetleri, evet. Bir yasa bu. Yasa şöyle, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığın Ortak çalışmasıyla hazırlanan bir yasa, bir yasa, bir yasal düzenleme diyelim daha doğrusu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terörle mücadele için aynı sınır ötesi tezkelerinde olduğu gibi özel olarak yetkilendirme verilmesini öngörüyor. Yani özel olarak yetkilendirmeden de şunu kastediyoruz, süresi... Yetkinin süresi, hangi bölgelerde geçerli olacağı, hangi yöntemleri kapsayacağının da belirtildiği bir yetkilendirmeye ile hareket etmesi süresi de sınırlı olmak koşuluyla bu yetkilendirmenin yanında bir de bu yetki bu ile hareket eden personelin, yani Türk Sağlık kuvvetleri personelinin haksız ithamlarla soruşturmalara maruz kalmaması gerekçesiyle gerekçeyi bahsediyorum kendi kanaatim değil. Haksız ithamlarla soruşturmalara maruz kalmaması gerekçesiyle soruşturmalarının Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı herhalde asker olanlar için Milli Savunma, Jandarma Personeli için İçişleri Bakanlığı'nın izne tabi kılınmasını öngörüyor. Bu yetkilendirme eee Ve diğer taraftan e, güvence, e, dokunulmazlık güvencesi e, olarak yorumlayabileceğimiz dokunulmazlık güvencesi. E, Tabi son derece düşündürücü e, bir bakıma e, ulus, e, yurt dışı operasyonlardaki tezkeredeki yetkilendirmeyi hatırlattığı için veya ona benzetildiği için de çok düşündürücü. Çünkü bu operasyonlar yurt dışı operasyonlar değil. Hangi topraklarda nerede müdahale edildiğinin sınırlandırılması ve bunun Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt içi operasyonlar için kullanılması, iç güvenlik için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok daha sistemli biçimde kullanılması anlamına geliyor. Bugün Başbakanlığın yazılı emriyle hareket ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunun bir tür e, hükümet e, kararı'na dönüşmesi e, ve Silahlı Kuvvetler personeline daha büyük güvence verilmesi söz konusu. Bu tabii ki e, cezasızlandırma açısından e, son derece e, kaygı verici bir şey. Evet. Kaygı verici bir durum. Evet, dokunulmaz da pek sıramız zamanımız kalmadı. E, Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor Dokunulmazlıkların Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı belirleyici olacak Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Dokunulmazlıklar konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tavrını korumaya devam ederse Anayasa Komisyonu'nda Evet oyu verecekler Ama Bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Komisyonu üyelerinin iddia ettiği gibi ki Bunların arasında Sezgin Tanrı kuruluyla Doğrudan görüşmüştüm onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi önerisini anayasaya Komisyonuna getireceğini ve kendi önerilerini onaylayacaklarını, oy vereceklerini, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerisine oy vermeyeceği, evet oy vermeyeceklerini söylüyor. Bu durumda bir karışıklık da var doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapacağı konusunda. Ama her durumda Cumhuriyet Halk Partisi liderinin kendisi çok önemli bir siyasal hamle yaptım. Benim işimi engellemeyin. Ben biliyorum bunun arkasında bilmediğiniz gerçekler var demesine rağmen bu bilmediğimiz gerçeklerin pek hoş gerçekler olmadığı kanaatindeyim. <gülüyor> çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Açık Átfigyelés. Açık bilinç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 bunu o zaman biraz da diğer LSD'yi konuşmuştuk geçen hafta. Çok çığır açıcı bir araştırmadan. Şimdi de diğer olağanüstü haller çerçevesinde yani rüyalar, hipnoz ve near death experiences dedikleri yani ölümün kenarından dönme durumunda bu tür deneyimlerin ne önemi var? Onu bir konuşalım demiştik. Evet, geçen hafta Ee, İngiltere kaynaklı yeni yapılmış ve aslında bu hafta e, yayınlanmakta olan iki çalışmadan bahsetmiştik. Birisi Current Biology dergisinde, öbürü Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde ve e, belki 30-40 yıl kadar sonra ilk kez e, 1968'den bu yana yasal olmayan LSD maddesinin e, deney içinde kullanılarak yapılan bir çalışma olması açısından da çığır bir tarafı vardı bu çalışmaların. Geçen haftaki programın sonuna doğru 1960'lar Karşı Kültür Hareketi'nde bu LTD gibi maddelerin insanlara sağladığı zihinsel deneyimler bunlara bilincin olağanüstü ya da olağan dışı halleri diyebiliriz. Çünkü normal bilinç durumlarımızdan farkında, değişik bir, farklı bir yere insana götürüp birkaç saat boyunca olağan dışı bir deneyim yaşattıkları söyleniyor. Bu deneyimlerin aslında insanlara ve dünyaya hayırlı ...bir şey olacağı, barışa hizmet edeceği, e, ben merkezcilikten paylaşımcılığa doğru insanları e, e, hareket ettireceği gibi inançlar e, da var e, karşı kültür hareketinin temelinde. Ömer Bey siz de bundan bahsettiniz. Evet. Sonlarına doğru ben de e, ne şekilde bu olağanüstü bilinç halleri... E, de niye ve nasıl önemli biraz belki bundan bahsederek daha genel bir çerçevede bu değiştirilmiş bilinç hallerine ya da olağan dışı bilinç hallerine bakalım dedim. Bugün kısaca bahsetmek isteyeceğim bu olağan dışı bilinç halleri içinde LSD gibi bir madde aracılığıyla deneyimlenen hallerin yanı sıra e, siz de bahsettiniz e, rüya hali e, hipnoz altında trans hali ve e, bu İngilizce'de near death experiences denilen tanımlı e, de ölümün kıyısındaki deneyimler e, ya da ölüm kıyısı deneyimi diye çevirdim. E, bu, bu üçünden e, söz etmek istiyorum ve genel olarak bilincin değiştirilmiş halleri aslında niye önemli ve ilginç bilim açısından, felsefe açısından da aslında biraz bundan bahsetmek istiyorum. Burada benim üniversitede verdiğim derslerden bir tanesi bilinç üzerine bir seminer. Bu seminerde her hafta değişik bir konu ele alıyoruz. Birkaç sene önce seminerin son dersini bilincin olağanüstü halleri konusuna ayırmaya e, karar verdim. Biraz da hani semesi biterken e, daha ilginç ve sıra dışı bir şey yapmış olalım diye. Çünkü aslında bilimsel çalışmaların e, merkezinde değil, çok periferisinde e, bu tür e, yer alıyor bu tür çalışmalar. E, e, i̇şte uyku rüyalar, hipnoz, ölüm kıyısı deneyimleri ya da e, maddelerle e, maddelerin yolaştığı değiştirilmiş bilinç halleri. ve gördüm ki öğrenciler arasında müthiş bir ilgi var aslında bu konuya. Ve 13 hafta boyunca işlediğimiz bütün konuları bir tarafa bırakıp son hafta bu konudan bahseder bahsetmez hemen herkes sınıfta final ödevini bu bilincin değiştirilmiş halleri üstüne yazmaya kalktığı ilk sefer olduğunda ondan sonra da hep böyle devam etti. yani bilimin merkezinde yer almamakla birlikte aslında çok ilgi çeken ve biraz daha merkeze doğru yol aldıkça ilgi çekmeye, daha büyük ilgi çekmeye devam edecek bir konu olduğunu sanıyorum. Geçen hafta aktardığımız iki bilimsel çalışma da aslında çok ses getirdi. Ee, pek çok değişik dergide e, bu çalışmaların zikredildiğini, üstünde bir şeyler yazıldığını duyuyorum. Dolayısıyla özellikle psikoloji ve nörobilim e, ve zihin felsefesi açısından e, belki yeni bir kapının aralandığını, geçen hafta da söylemiştik, e, tekrar edebiliriz burada. E, şimdi Ee, belki bu olağan dışı bilinç halleri e, dediğimiz zaman bunun e, en tanınan bilinen örneklerinden bir tanesi e, Felsefeci Fransız felsefeci Rene Descartes'in meditasyonlarında e, uyku ve rüya ile ilgili söyledikleri şeyler e, Meditasyonlar felsefe tarihinde belki e, en başarılı ...kitaplardan bir tanesini oluşturuyorlar... ...altı tane kısa meditasyon... ...Dekart bunları... E, ...kurgulamış... ...yani bir... ...yalnızca felsefe metni... ...yazar gibi değil... E, ...neredeyse sinematik bir... E, ...yöntem kullanarak... E, ...altı gün boyunca... E, ...kendi başına bir problem... ...çözmeye çalışıyor, bir felsefi problem... ...ve e, metinleri okursak... ...şuna inanmamız lazım birinci gün işte odasında, çalışma odasında şöminenin karşısında oturuyor ve bilgi nedir? insan bilgisini içinde hiçbir kürüz ya da yanlışlığa yol açacak en küçük bir faktör olmadan ne şekilde yapılandırabiliriz? Bu konuyu düşünmeye başlıyor. Buradan her gün bir Bir e, sonraki adıma geçerek altı günün sonunda ve altıncı meditasyon sonunda e, gerek bilgi kuramı, gerek metafizik, gerek zihin beden problemi, gerek doğruluk, gerek Tanrı e, hemen her e, önemli felsefe konusunda e, bir şeyler söylemiş olarak kitabı bitiriyor tekrar. E, meditasyonların açılışında birinci kitapta Ee, söylediği şeylerden bir tanesi şu ben şu anda kendimi şöminenin önünde felsefe problemleri e, felsefe problemlerini düşünür bir şekilde Roptochamburum'la otururken e, görüyorum ama diyor e, pek çok defalar hayatta kendimi böyle bir yerde böyle bir iş yaparken sanırken e, birden uyanıp E, yatağımda bulduğum da oldu. Çünkü aslında e, bu gerçek sandığım şey e, bir rüya e, rüya olabilir. Daha önceki deneyimlerimden biliyorum ki e, böyle olma ihtimali var. Dolayısıyla bana algımın sağladığı bu gerçeklik e, görüntüsüne e, inanamam. E, birinci e, algıdan Ee, şüphe etmemiz için e, Descartes'in verdiği e, sebeplerden bir tanesi bu ve burada rüya ile e, başlıyor meditasyonlar. Bu kitabın e, basılması neredeyse 400 sene önce hala e, herhalde felsefe e, eğitimi alan her öğrencinin okumadan e, mezun olamayacağı e, nadir birkaç kitaptan bir tanesi bu e, uyku bir rüya gerçekten bu anlamda e, bilincin e, değiştirilmiş halleri içinde yer alıyor e, belki e, daha da ilginç kısmı e, benim de doktora yıllarım sırasında çalıştığım kısmı lucid rüya denen e, insanın rüya görmekteyken rüya gördüğünün farkına varması ve farkında olarak e, rüya görmeye devam etmesi hali Ee, bunun e, aslında bazı insanların deneyimlediği hal e, olduğunu ta Aristoteles e, yaklaşık 2500 sene önce e, söylemiş olmakla birlikte e, Lucid Vier konusunun bilim dünyasında e, kabul görmesi aslında e, 1980'leri buluyor. Stanford Üniversitesi'nde bir araştırmacı Steven Laverge şimdi bir fizyolog ve psikolog bilimsel açıdan e, lüsit rüyaların aslında gerçek olduğunu kanıtlıyor. E, gerçek olduğunu kanıtlaması gerekiyor çünkü e, o zamana kadar bu konuda çalışan insanlar, e, şüpheyle yaklaşan insanlar, e, ben de lüsit rüya gördüm yani Rüya görürken rüya gördüğümüz farkına vardım ve rüyamı devam ettirdim. Hatta rüyanın nereye gideceğine de e, rüyayı ben yönlendirdim. Dediği zaman bir kişi, sen aslında rüyanda rüyanı yönlendirdiğini görmüşsün. Bunun hepsi bir rüya ama gerçek bir farkındalıktan oradan bahsedilirmez cevabıyla karşılaşıyorlardı. Evet. Bu rüya ve uyku konusu aslında bir hayli ilginç. Ben e, ileride belki böyle bir 2-3 programlık bir seri e, yapmayı düşünüyorum. E, bu konuya o zaman daha e, hakkıyla e, e, döneriz. Bu programda fakat e, bahsetmek istediğim şey bu tür deneyimlerin ne kadar çarpıcı e, olabileceği. Yani gerçekten e, rüya gördüğümüz zaman... O rüyayı gerçek olarak kabul ediyoruz Descartes'in de dediği gibi. E, bu gerçekliğin bir anda parçalanması ve aslında bunun bir rüya olduğunu fark etmemiz e, uyandığımız zaman bu oluyor. E, uyanırsak eğer rüyadan, e, rüya içinde deneyimlemekte olduğumuz e, duygular, mesela düşünceler ya da aklımızdaki imgeler kolay kolay zihnimizi terk etmiyor Ee, bu yüzden belki hemen uyuyamıyoruz, etkisinde kalıyoruz. Ee, bu farkındalığın rüyanın içindeyken e, olduğunu düşünün. Bunun daha da çarpıcı bir şey olduğunu görmek, anlamak mümkün. Bu bir anlamda işte Matrix filmindeki falan, e, uyanma sahnesini ya da e, Truman Show filminin e, son sahnesi de bu açıdan çok etkileyici de belki gördüyseniz hatırlayacaksınız. Evet. E, Kürman e, dalgalı bir denizde bir e, kendi başına e, canını kurtarmaya çalışıyor. Ama aslında bilmiyor ki o, o bir film seti gibi bir şey. Yapay bir dünya e, bir noktada fakat e, fırtına dindikten sonra kendi yapay evreninin sınırlarına ulaşıyor ve e, ufuk gibi gördüğü şeyin aslında stüdyonun duvarları olduğunu anlıyor. E, Lücidria'da biraz bu anlamda bu tür bir e, çarpıcı, sarsıcı etkisi olan e, bizim doğru kabul ettiğimiz gerçekliğin aslında öyle olmayabileceğini gösteren bir şey. E, bunlardan bahsediyorum çünkü e, olan dışı bilinç hallerinin Ee, önemli ve anlamlı olmasının nedeni de bence aslında tam bu. Yani böyle şeyleri insan ne kadar okusa e, anlamaya çalışsa bile e, deneyimlediği zaman başından geçen e, dönüştürücü transformatif e, deneyim e, bazen bir epifani e, gibi e, insanların hayatlarında yer alıyor. Bazen e, spritüel bir deneyim olarak o deneyinin bağlamına göre yer alıyor. Hayat boyu unutulmayan ve aslında insanın dünyaya başka gözlerle başka bir şekilde bakmasına sebep olan bir olay olarak yer alabiliyor. Geçen hafta bahsetmiştik bu 1962 senesinde Boston Üniversitesi'nin Marş Şapelinde yapılan Kutsal Cuma Deneyi diye geçen bir deney vardı. Evet. Orada e, bu şapelde toplanmış insanlara bir e, psikoaktif madde e, veriliyor. Yarısına bu psikoaktif madde veriliyor. Ve bu insanlar böyle bir e, spiritüel bir deneyim orada yaşıyorlar birkaç saat boyunca. E, bu deneyden 25 sene sonra yapılmış bir çalışmada da bu insanların çoğu hayatlarının en unutamadıkları deneyiminin o deneyim olduğunu söylüyorlar. Ee, bu bu tür deneyimlerin sarsıcılığı nedeniyle e, benim anladığım kadarıyla karşı kültür hareketi aslında LSD gibi maddelerle e, maddelerin sağladığı deneyimlerin e, dünyayı değiştirici, dönüştürücü, barışa hizmet edici bir yönü olabileceğini düşünüyor. Çünkü e, siz Ee, bu tür maddelerin sağladığı deneyimlerle mesela egonun e, yok oluşunu e, deneyimlersiniz diye e, duysanız ya da okursanız bile bunun tekrar anlamı olmayabilir ama bu başınıza geldiği zaman yani gerçekten kendinizi evrenin e, merkezinde olmayan küçük e, bir parçası evren nedir evreni de sizin bir parçanız gibi hisseder deneyimlerseniz bunun hayat boyu sürecek etkileri olduğu söyleniyor. Benim anladığım karşı kültür hareketinin bu tür deneyimlere bu kadar çok önem vermesinin ana sebebi bu. Siz de böyle mi düşünüyordunuz evet. geçen hafta? Aynen yani öyle. Yani o yüzden yani çok bütünsel holistik bir yaklaşıma yardımcı oluyor bu gibi deneyimler sanıyorum yani. Çok kendimizden çok daha büyük bir şeyin bir parçası olduğunu net bir şekilde bencil bir şeyin çok dışında yani ben merkezci ve küçük egolar, egoyu takip eden şeylerin peşinde değil de çok daha bütünsel bir bakışa çok daha gerçek belki de bir dünya bakışına da sahip olmaya yardımcı olan deneyimler bunlar diye evet. bakıyorum. Evet, evet. Mesela bu LSD maddesinin tarihçesine baktığımız zaman görürüz ki bu madde Sandoz laboratuvarlarında İsviçre'de 1938 yılında ilk üretiliyor fakat bilinç değiştirici etkilerinin olmasının anlaşılması 4-5 sene daha alıyor. Bu anlaşıldıktan sonra psikiyatride kullanılabileceği düşünülerek 1947 senesinde Sandoz patentini alıyor bu maddenin. 1947'den 1968'e kadar 21 sene boyunca bir psikiyatrik ilaç olarak kullanılıyor. Bu süre zarfında geçen hafta da bahsettik. CIA mesela bunu insanların zihinlerini yönlendirici bir ilaç olarak biz kendi amaçlarımız için kullanabilir miyiz diye bir takım deneyler yapıyor. Bir yandan karşı kültür hareketi Ee, bu, bu maddeyi e, kendi içlerinde adapte ediyorlar. B böyle ilginç bir e, geçmişi ve tarihçesi var. Ee, Fakat e, bir de şeyden bahsedeyim pardon. Ee, geçen hafta söz ettiğim e, deneylerden bir tanesi de e, Oscar Jenner isimli bir e, psikiyatrin bir ressama LSD maddesi vererek 8 saat boyunca bir dizi kalem portresi çizdirmesi üzerineydi. Profesör Timuçin Oral bana bir not göndermiş. Diyor ki İstanbul Tıp Fakültesi'nde kendi hocası da olduğunu anladım. Psikiyatri hocası Profesör Süleyman Velioğlu bu psikoz deneyimini E, kendisi de yaşamak için e, LSD maddesini alıp resim yaptığını e, maddeyi aldıktan sonraki birkaç saat boyunca anlatmış derste Dolayısıyla benzer şeylerin Türkiye'de de e, bilim camiasında yapılmış olduğunu görüyoruz Bu konuda bir e, yazdığı makale e, yok Anladığım kadarıyla ama e, arkadaşlar normaldan böylece bir e, Ee, aktarılan kültür e, yoluyla e, bunu öğrenmiş olduk. E, bunu söylemişken parantez içinde hemen e, dün ilk programı başlamış olan Sapsızım bu ilham Sonsuz bugün, e, bize göre ha, evet, dün, doğru doğru evet. Oral'ın e, Şenol Ayla ile birlikte yaptığı sanat ve psikoloji e, programının da e, Bu çok güzel bir program e, e, olduğunu ve herkese tavsiye ettiğimi e, söylemeden geçmeyeyim. E, şimdi e, dört değişik e, olağan dışı bilinç hali durumundan bahsedeceğim demiştim. Bir tanesi bu LSD gibi maddelerün e, e, yol açtığı e, haller. Bir tanesi e, rüya ve özellikle lucid rüya hali. E, bunlar Değişik e, medensenlik mekanizmalarıyla çalışıyorlar. LSD e, gibi durumlarda mesela dışarıdan alınan bir e, madde e, insanın e, içindeki e, sinir sistemindeki mekanizmaları değişik bir şekilde çalıştırarak e, bir takım deneyimler e, yaşamasına sebep oluyor. E, rüya halinde o da yok. Yani dışarıdan alınan bir madde de yok e, günün belli saatlerinde uyku içinde de belli bir döngüye ve e, e, işte 90 dakikada bir yaklaşık tekrarlanan e, bir şekilde e, beyin kendi kendine bir başka gerçeklik yaratıyor, üretiyor ve Ve beynin bir başka kısmı da bu e, yine aynı beynin, aynı simet sisteminin e, üretmiş olduğu gerçekliği gerçekmiş gibi algılıyor, deneyimliyor. Ta ki insan uyanana ve bunun gerçekliği rüya olduğunu görüne kadar. E, bunların dışındaki e, iki... E, Değişik e, bilincin olağanüstü hallerinden bir tanesi bu ölümün kıyısı deneyimi dediğim literatürde near death experiences diye geçen şey. Ee, ölmeye çok yakın gelen bir takım insanlar e, kurtulduktan sonra e, hayatta e, kaldıkları zaman e, deneyimlerini anlatıyorlar ve bu deneyimlerde hep birbirine benzer bir negatif e, söz konusu oluyor. Karanlık uzun bir tünelden ilerlerken mesela bir ışık Işık. görüyorlar. Şimdi insanlar bunun çok spiritel bir kayfo olduğunu da söylüyor. Her halükarda bir hayat boyu unutulmaz bir deneyim olduğu, bunu deneyimleyenler hep anlatıyorlar. Bazı kuramcılar bunun işte Süpernatürel bir metafizik e, faktörün e, olduğunu kanıtladığı e, görüşünde ya da iddiasındalar. E, öyle ya da değil her halükarda bu benzer deneyimlerin benzer şekilde aktarılıyor olması e, belki ölümün kıyısına gelmiş bedenlerde sinir sistemlerinin benzer tepkiler vererek e, benzer deneyimlere yol açmasından kaynaklanıyor olsa gerekmiyor. Evet. Verir. Belki ee, Türkiye'de, literatürde de ilginç bir örneği de var bildiğim kadarıyla. Duayen gazetecilerden Metin Münir'in <gülüyor> çok güçlü bir kalp krizi geçirdikten geçirdiği sırada yaşadıklarını da anlatan çok da ilginç bulduğum benim şahsen bir kitabı vardı. O da Konuşma fırsatı bulamamıştık bu programdan önce ama beni yani benzeri şeyler anlatıyor da biraz öncesini söylediklerinizi ama gayet şey bir edebi ve çarpıcı bir net bir dille de anlatılmış bir kitabı var. Metin Benim haberim yoktu. Bir yazısında böyle bir kalp krizi geçirdiği ne anlattığı bir yazısını okuduğumu hatırlıyorum ama ben de kitabı alayım okuyayım. O zaman ve belki bu bilincin olağanüstü halleri konusuna yeniden bir seri yapmak üzere döndüğümüzde bundan da bahsederiz. Evet, belki hatta ee, Metin de bir bağlantı kurabiliriz. Evet, belki kendisini de konuk ederiz. Son olarak bahsedeceğim şey de hipnoz ya da hipnotizma. Ee, bu da aslında çok ilginç bir e, fenomen fakat bilimin e, dışında ya da periferisinde yer alıyor Çünkü genellikle e, eğlence için bir tür sahne eğlencesi gibi e, kullanılıyor. E, oysa bence zihin felsefesi açısından da psikoloji ve nörobilim açısından da çok ilginç tarafları var. E, İpnotizma altında trans deneyimi yaşayan e, denekler, insanlar sonuçta dışarıdan gelen ama e, her zamanki e, algıya yol açan uyarılardan farklı olarak e, telkin yani e, dille verilen bir sinyalin e, bir anlamda bir algısal ve duygusal bir deneyime dönüşmesiyle başka bir gerçeklik içinde kendilerini buluyorlar ve Bunun ne kadarı bir tür plasebo etkisi olarak açıklanabilir, ne kadarının fizyoloji üstünde gerçek etkileri olduğu görülebilir. Bu konularda ancak yeni yeni beyin görüntüleme metotlarının ilerlemesiyle çalışmalar yapılmaya başladı. Benim de özellikle ilgini çeken öteden bir doktora yıllarımdan beri üstünde de biraz çalışmış olduğum bir konu. Bunların hepsine bir arada geri döneriz diye düşünüyorum. Sonuçta özetleyerek bitireyim. Bu bilincin olağanüstü halleri her zaman insanın başına gelen tür haller değil ama geldiği zaman unutulmayan etkiler bırakabiliyorlar. Geçenlerde aslında bu konuda literatür okuduğum bir yazı da Helos Biology dergisinde çıkmış. 2015 senesinde e, California Institute of Technology'den e, nörobilimciler yapmışlar. E, neural Computations Mediating One-Shot Learning in the Human Brain e, çalışmalarının başlığı. Bunlara bir seferlik öğrenme ya da tek atışlık öğrenme deniyor. One-Shot Learning. E, ve insan sinir sisteminde aslında bazen Ee, her zaman olduğunun tersine e, öğrenme için e, adım adım e, ilerlenen bir süreç olması gerekmediğini bazen bazı şeylerin seferde tek bir deneyimle öğrenilip hayat boyu unutulmayacağını e, anlatıyorlar. Bu çalışmayı da Twitter sayfasından e, ayrıca e, paylaşacağım. Evet, peki çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ee, böylece bitirdik. Ben e, Çok kısaca bir şey daha söylemek istiyorum e, bitirirken e, programın e, sonunda. Bir tanesi Cuma günü bu Barış için Akademisyenler bildirisine imza atmış dört e, akademisyen e, tahliye edildiler. bilimci Meral Canlıcı, Matematikçi, Kıvanç Ersoy, Sosyoloji, Muzahtar Kaya ve Korinti Psikolog arkadaşımız Esra Mungan e, kendilerine geçmiş olsun diyorum. Çok sevimlerici bir haberdi gelecek programlarla ilgili olarak da şunu söyleyeyim e, yapay zekada satranç ve go algoritmaları üzerine bir program yaptık buna bir seri olarak devam edeceğiz ne zaman olduğu e, tam belli değil e, en kısa zamanda haber vereceğim bir de bir e, alternatif tıp ve homeopati üstüne bir seri yapmayı düşünüyorum e, hekim e, Işıl Arıcan'ın konumuz olacak. Bu da önümüzdeki serilerden bir tanesi. E, Cem Say e, Safranç Go, e, algoritmalarını konuşurken konumuz olacak. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nin başlattığı açık ders serisinde bu konuda aslında bir ders vermiş. E, bunu da Twitter sayfasından koyarım. E, salonda olmuş taşmış. Çok güzel bir sunum yapmış. E, bir de Müziğin Evrimi e, Konusu var. Bunların hepsi önümüzdeki aylar boyunca e, yapacağımız e, programlar. Bunların hepsini Twitter'dan açık bilinç etiketiyle e, takip etmek ya da e, açıkbilinç.com adresinden bu bilgileri bulmak mümkün. Böylece bitiyor. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.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 şekilde de bugün Açık Gazeteyi kapatıyoruz ama yeni yayın döneminde şimdi bir de gezegenin gidişatına dair bir bölüm açtık. Son söz gezegende olacak bir elimize geçen bir etraflı kitabın takibini yapacağız yıllar, yani aylar boyunca. Evet bitirirken Gezegenin gidişatına dair Aşırı gelişen Aşırı kalabalıklaşan hedefi şaşan gezegenden sözler <gülüyor> Editor: Tambaklı Yayın Evi Golf Books Efendi İnsan kısa. 1. En başında dünya bir bütündü ve her yerde güzellik hakimdi. Gezegenin idişatına dair. Aşırı gelişen, aşırı kalabalıklaşan, hedefi şaşan gezegenden sözler. Editor, szombatra egy neve Books. bitti. hepinize Günaydın Good Günaydın, günaydın. günaydın. 아직 갔대.